Bildiğiniz gibi Change.org Taksim Temiz Hava Hak'tır adresinde süren kampanyaya 100 binin üzerinde kişi imza vermiş ve kömürlü termik santrallere çevreyi kirletme izni veren yasa tasarısı iptal edilmişti. Önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanı çevre yatırımlarını tamamlamamış 5 termik santralin mühürlendiğini açıkladı. Bu kampanyayı Tema Vakfı Zonguldak İl Temsilciliği ile birlikte yürüten kurumlardan olan Temiz Hava Hakkı platformu Bu açıklamayı değerlendirdi ve haberlerin temiz hava hakkını savunan binlerce kişi tarafından sevinçle karşılandığını açıkladı. Temiz Hava Hakkı platformu değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi. Yeni yılın ilk günü itibariyle çevre mevzuatında belirtilen yatırımlarını yapmamış 5 santralin mühürlenmesi çok sevinirici. Temiz hava, su ve gıdaya erişim için geçici olarak kapatılan santrallerin çevre yatırımları yapılmış gibi gösterilerek... Kısa bir süre sonra açılmasını değil gerçekten halk sağlığına zarar vermelerini engelleyecek yatırımların tamamlanmasına talep ediyoruz. Bu süreçte Türkiye'nin de artık kömür ve diğer fosil yakıtları terk eden diğer ülkelerde olduğu gibi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yatırımlarına hız vererek kimsenin işsiz kalıp zarar görmeyeceği bir adil geçiş planlaması gerektiği de aşikar. Temiz Hava Hakkı Platformu bu açıklamayla birlikte yeni yılda temiz hava için yönetmelik çağrısı yaptı. Türkiye'de hava kirliliği kaynaklı sağlık sorunlarına en fazla neden olan kirletici PM2.5 adlı partikül maddeler için bir ulusal sınır değer olmadığına dikkat çeken platform 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan şu talepte bulunuyor. PM2.5 kirleticisi Tüm illerde ölçülmeli ve ulusal sınır değerleri içeren bir mevzuat yayınlanmalı. Bu Avrupa Birliği'nde hali hazırda mevcut. Türkiye'de olmamasıysa kabul edilebilir diye zaten. Gizem Bolluk'un başlattığı kampanya İzmir'in Özdere ilçesinde yapılması planlanan Mermer Ocağı'na karşı çıkıyor. Ve Change.org Taksim Özdere adresindeki kampanyada Gizem Bolluk Mermer Ocağı'nın yapılmasına neden karşı olduğunu madde madde açıklıyor. Birinci madde. Özdere, İzmir'in Menderes ilçesinin onaylı tek turizm bölgesi. 2. Mavi bayraklı plajlarıyla doğanın ve denizin buluştuğu bir turizm bölgesi. 3. Ruhsat talep edilen bölge ormanlarla kaplı. 4. Verimli topraklarıyla dünyaca ünlü Satsuma mandalinasının yetiştirdiği Özdere'de turuncu renge mavi ve yeşilin bin bir tonu eşlik ediyor. Mermer ocağının yapılışı bölgenin doğal güzelliğini tamamen mahvedecek. 5. Bu bölge, mandalina üretiminin yanı sıra zeytin ve zeytinyağı üretiminde de çok önemli bir konumda ve zeytin bahçeleriyle kaplı. 6. Ayrıca devlet su işlerinin Cumhuriyet Mahallesi Göleti yapılması planlanan mermer ocağının 2,5 kilometrede yeraltı sularına ve gölete de zarar vermesinden endişeliyiz. 7. En eski yerleşimin 7 bin yıl öncesine dek uzandığı Özdere bölgesi tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmişte Casuro, Diosieron ve Kesri isimleriyle bilinen bölge 1960'lı yıllarda Özdere adını aldı. 8. Günümüzde tatilcilerin gözde merkezlerinden biri olan Özdere, Ahmet Beyli ile birlikte 30 kilometreyi bulan Sahil şeridindeki mavi bayraklı plajları, birbirinden güzel koyları, mavinin yeşille bütünleştiği doğası ve iklimiyle görülmeye değer güzellikte. 9. Özdere, Klaros, Klofon ve Notion'un da yanı sıra Adnan Menderes Havalimanı, Selçuk Efes Havaalanı ve Kuşadası'na yakınlığı nedeniyle de tam bir cazibe merkezi. 10. Oteller bölgesi olarak bilinen Özdere'de 4 tane 5 yıldızlı otel başta olmak üzere otel, motel apart ve yazın nüfusun da ciddi bir artışı var. Gerek tarımı, gerek yerli halkın sağlığı, gerek turizmi etkileyecek olması nedeniyle Özdere'ye mermer ocağı yapılmasını istemiyoruz demiş kampanyacı. İsterseniz change.org/özdere adresini ziyaret ederek siz de imzanızı ekleyebilirsiniz. Antalya Kumluca'daki Adrasan koyuna yapılması planlanan gezi teknesi yanaşma ve barınma yeri için Alana 13.300 metreküp beton döküleceği haberleri üzerine Ertunç Ergüneş bir kampanya başlattı. 13.300 metreküp beton. Change.org Taksim Adrasan koyu adresinden ulaşılabilen bu kampanya bir doğa mirasının daha beton savaşına yenik düşmemesini amaçlıyor. Projeyi de yaklaşık 20 milyon lira harcanarak Koya 268.500 ton taş Ve 13.300 metreküp beton dökülecek. Change.org'daki kampanyayı başlatan Ertunç Ergüneş bunların oluşturacağı tehdide şu ifadelerde dikkat çekmiş. Tüm hızıyla kirlenmeye devam etmekte olan denizimizin bu yapılaşmalarla daha da kirlenmeye devam edecek olması, deniz canlılarımızın neslinin tükenme tehlikesiyle burun buruna gelmesi, Türkiye'nin Maldivleri diye anılan mavilin yeşile aşkla buluştuğu Adrasan Koyunda doğa yerini betona bırakacak Görevimiz bu yapılanlara duyarsız kalmamak demiş Change.org Taksim Adresan Koyun'da kampanya sürüyor. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yer. Sizlere gezegenimiz için daha fazla olumlu değişimin gerçekleştiği bir dünya dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği.